ولا قبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه تعالى عليهم وعلينا أجمعين اللهم علمنا بما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا فإنك على ما تشاء قدير اللهم عز الإسلام والمسلمين وأهل الإسلام والمؤمنين يا رب العالمين اللهم إني أسألك الافعى والعافية والمحافظة الدائمة Fid-dunyâ ve'l-âhire ve'l-fauza bil Ey bizim Allah'ımız, sen bizlere dünyada ve ahirette afiyetler ver. Korktuğumuz şeylerden sana sığınırız. Nefsimizin şerrinden, kötü insanların şerrinden, yaratmış olduğun mahlukatın şerrinden sana sığınırız ya Rabbi. Ey bizim Allah'ımız, gözümüz açtıkta doyuncuya kadar, yumdukta açıncaya kadar bizleri nefsimize baş başa bırakma ey bizim Allah'ımız. Allah'ın Resulü öyle derdi. La tekinle ile enfusine tarfata aynin ve la aqalla Allah'ın Resulünün duası değerli kardeşlerim. Ne kadar düşündürücü bakınız. Masum peygamber, rahmet olan peygamber, gelmiş geçmiş günahları affolunan peygamber ve şeytanın nasibi kalbinde yarılaraktan alınan peygamber. Ne diyor? Ey benim Allah'ım Gözümü açtım da yumuncaya kadar Yumdum da açıncaya kadar Beni nefsimle baş başa bırakma Nefsim beni yener diye buray, Buyuruyor Allah'ın Resulü Bu bizim için büyük bir anlayacak dersi değerli kardeşlerim Evet, bugünkü konuşacağımız Konu Gene büyük bir sahabe Resulü Şan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hizmet etmiş Mübarek cemalını görmüş ...o meclisinin tadından ve lezzetinden almış, safa ve mervesine nail olmuş... ...büyük bir safada, safada, sahabeden bahsedeceğiz değerli kardeşlerim. Bu sahabeleri ne kadar tanırsak o kadar severiz. Ne kadar seversek o kadar onlara uyarız. Ne kadar uyarsak cennetin yolunu tutarız. Cennetin yolunu tutmak da bunların yoludur. Bu yoldan da ayrılmayız. Hayat gelip geçicidir. Bu dünya hiç kimseye kalmayacaktır. Alacağımız sadece bu dünyada servet olaraktan ameldir. Ameldir bizim servetimiz kabre girdiğimiz zaman. Onun ötesinde bir şey alamayacağız. Eğer Allah nasip ederse kefin ya nasip olur ya da nasip olmaz. Ondan dolayı Allah'ın Resulü, Allah'ın Resulü işte bunun için kabirleri ziyaret ediniz. Kabirleri ziyaret etmek sizlere ahireti hatırlatır. Ey ashablarım, yasaklamıştım bir an sizlere ama şimdi ise müsaade ediyorum. Kabirleri ziyaret ediniz. Çünkü ziyaret sizlere ahireti hatırlatır, ölümü hatırlatır diye buyuruyor Allah'ın Resulü. Ha bundan dolayı sahabeyi kiramı ne kadar seversek onların sevgisi zaten imandır. Sahabelerin sevgisi zaten imandır. O imana kim nail olmak istemez? Onları sevmek Kur'an-ı Kerim'i sevmek demektir. Çünkü onların naşı Kur'an'da geçiyor. Onların hal ve hareketleri Kur'an'da geçiyor. Kur'an-ı Kerim onların hal ve hareketleriyle Allah bir takım Kur'an-ı Kerime zin ve şeref vermiştir. Kur'an-ı Kerim zaten asıl şereftir. Ama çok sahabenin hayatı, ismi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar öyle bir zat idi. Eshab-ı ken nucumu? Beyhi miktedeytum iktedeytum. Benim sahabelerim göklerde yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayeti bulursunuz diye buyuruyor. Onlar da dokuz aylıktı. Bizler de dokuz aylığız. Onlar bizim gördüğümüz nimetleri görmedi. Bu sefa bu nimetlerde yaşamadılar. Bizler gibi uçağa binmediler. Seri trenlere binmediler. Asfaltlı yollarda yürümediler. Otomatik arabalara binmediler. Ama onların gönlünde kalbinde atom bombası imanlarıdır. O imanla yaşadılar, o imanla kendileri geliştirdiler, o imanla hakikati buldular. İşte o iman neticesi de uzak demediler, diyar diyar gezdiler, İslamiyet'i neşrettiler, on bin kilometre mesafelere yaya gittiler, susuz gittiler, yollarda ölenler oldu ama gene de bu hakiki davadan... Bu lezzetli davadan, Allah'ın davasından vazgeçmediler ve dediler ki bu dünyada ne alırsak Allah için onunla mesud olacağız dediler. Bu yolla, bu niyetle, bu inançla çıktılar. İslamiyet insanı haşir neşi yaptığı gibi hamur gibi de yoğurur. Geçmişleri unutturduğu gibi hakkı gösterir, ufukunu açar. Senin kalbinde bir inşirahla meydana getirir. İslamiyet böyledir. İslamiyetle yaşamış olsak dünya Bambaşka olacaktır. Bu dünyanın saadeti bizim elimizdedir. Bizler bunu yaşarsak onlara da yaşatırız. Ama ne kadar garip bir şeydir ki İslam ehlinde garip olacak olursa başkasının yanında ne olacaktır? İslamiyet'i ehli yaşamayacak olursa, İslamiyet'i ehli bilmeyecek olursa başkasına ne anlatacaksın sen? Bundan dolayı gelin aşık olalım bu İslam'a. Gelin aşık olalım bu sahabelere. Gelin aşık olalım. Her şeyden önce kalbimizin nuru olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ibret olalım başkalarına. Ellerle işaret edelim. Gözlerle işaretsinler. Desinler bunlar ümmetu Muhammed. Bunlardan her hayır gelir desinler. Bunlardan şer ummaz asla. Desinler, ecdatlarımız bu şekilde yaşadılar. Ecdatlarımız şanı ve şerefi. Onların yaptıkları İslamiyet'e uydukları hareketleri dünyayı ayağa getirdi. Uzak Asyalardaki bütün insanları, onların yapmış olduğu güzel muameleler İslamiyet'e celbettirdi Bundan dolayı değerli kardeşlerim, omuzumuzda büyük bir yük vardır. İslamiyet yaşamak, yaşatmak, bilmek, bildirmek, öğrenmek, öğretmek bizim görevimizdir bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Allah bizleri bundan geri koymasın evet değerli kardeşlerim bu mukaddemeden sonra büyük bir sahabenin hayatını sizlere canı gönülden anlatacağım ve sizler de tek, tek canı gönülden dinleyiniz bugünkü anlatacağım sahabe Et bin amrit dosi. Dosi Tufayl bin Amr Amrı Doğsi, Doğsi kabilesinden Amr'in oğlu tufeil, Amr'in oğlu tufeil. Dösü kabilesinden. Ebu Hureyre Hazretleri biliyorsun Dösü kabilesindendi. Dösü kabilesendi, kabilesindendi. Bu zat büyük bir kişiydi. Hem şair, hem kabile başkanı, hem de herkes için kapısı açık. Kapısına gelen boş dönmez ve şair bir kişiydi. Arap, Arapistan'da biliyorsun cahiliyette şair çok e, önem veriyor idi. Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve da şiir meşhurdu. Ebu, Hazreti Musa aleyhisselamında sihir meşhurdu. Hazreti diğer peygamberlerde bazı şeyler meşhur idi. Ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmiş olduğu asr şiir ve şairlik çok meşhur idi. Bu zatta kendisi kabilelerin başkanı, zengin Kapısı herkes için açık ve büyük şairiydi. Böyle bir zatırdı bu. Bu kendisi, kendisi böyle bir zat, Tuhame memleketinden dedi gideyim de dedi, Mekkeyi mükerremede hem putları ziyaret edeyim, hem de Beytullah'ı tavaf edeyim dedi. Tuhame memleketinden çıkacak, putlara niyetlendi oraya gidip putları tazim edecek, putları elleyecek ve Beytullah'ı da tavaf edecek. Bu niyetle Tuhameden çıktı. <gülüyor> Tuhameden çıktı, Mekke-i Mükerreme'ye, Mekke-i Mükerreme'ye geldi. Mekke-i Mükerreme'de o sıralarda da zaten Tüfe'yi duyuluyordu. Tuhame uzak bir yer değildi Mekke-i Mükerreme'den. Uzak bir yer değildi. Şair ve kabile başkanı olduğunu herkes biliyordu. Diyor ki kendisi, ben diyor Mekke'ye geldikten sonra diyor, acayip hallerle karşılaştım diyor. Bütün insanlar, liderler, büyükler benim başıma toplandı. Hayret ettim. Nisin geldiler. Nisin beni bu şekilde ortaya aldılar. Hayret ettim. Bu hayranlıktan bana dediler ki Ey Tufeil, sana nasihatimiz var. Bu nasihatimizi güzel dinle. Bir tane kişi çıktı adı Muhammed. Peygamber olduğunu iddia ediyor. Kadını kocasından, oğlunu babasından, aşireti aşiretten ayırdı. Korkarız ki sen onun sözünü dinlersen aynı musibette sana gelir. ''Aman haman onun sözünü dinleme, ondan kaç, ne yaparsan yap, yüzünü dahi görme'' diye bana sıhhat ettiler diyor. Nere gidersem bana aynısını söylüyor, şaşırttım ne yapacağımı'' diyor. Neyse bu hal ve hareket devam ederken diyor, ertesi günü diyor giderken kulaklarıma, kulaklarımın ikisine de pamuk tıkadım diyor, o şekilde gittim diyor. O Muhammed'i görmeyeyim, sesini dinlemeyim, sözünü dinlemeyim diye kulaklarımı dahi kapattım diyor. Vardım diyor Beytullah'a diyor. Kurtları ziyaret ettim. Beytullah'a tavaf ettim. Ondan sonra o zatı da gördüm gelmiş ibadet ediyor ama onun ibadeti bizim ibadetimize benzemiyor. Onun duası bizim duamıza benzemiyor. Ama hal ve hareketler uzaktan gördükçe çok hoşuma gitti diyor. Gayetin celbedici halini gördüm diyor. O zatın diyor. Yavaş yavaş yanına yaklaştım diyor. Bazı okuduklarına kulak verdim diyor bazı şeylerini dinledim diyor çok hoşuma gitti diyor ama etraftan duymuş olduğum bazı sözler beni aldatıyor yanına ol görüp yaklaşmadım diyor bu nihayet Beytullah'tan nihayet Beytullah'tan ayrılırken ben de diyor onun peşine düştüm diyor onu takip ettim evine girdi ben de evine girdim diyor evine girdikten sonra diyor beni misafir aldı yedi geçtikten sonra dedim ki diyor ya Muhammed ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Resulü İlşan Efendimizi ismi anıldığı zaman mutlaka Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Bilhassa Cuma günü. Cuma günü bilhassa kim 10 defa salavat-ı şerife getirirse mükellef olan melek Peygamber Efendimiz'e bildirir. O 1'e Allah bize 10 on verir Onun için Hz. Muhammed'ini Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ismi anıldığı zaman mutlaka salivati şerife getiriniz Bazı Türkiye'de bizim hocalarımız falan çıkıyorlar Hz. Muhammed, Hz. Muhammed, Hazreti Muhammed Ve deseler ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Demiş olsalar bu herkesin ağzında nakış olur Ondan dolayı bakıyorsun ki bizim Türkiye'de herkes Hazreti Muhammed Hz. Muhammed, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ya sallallahu aleyhi ve sellem diyelim ne var? Çok güzel bir şey. Hem sevabını alırsın hem de ağzın alışır. Yatsan bile bu salavat-ı söylersin. Bundan dolayı Allah'ın Resulü'nün anıldığı zaman mutlaka mutlaka salavat-ı şerife getiriniz. Eldahilu mellem yusalli aleyhi. Bakil ve cimri kişi ol kişidir ki benim ismim anıldığı zaman bana salavat-ı şerife getirmeyendir. diye buyuruluyor. Bundan dolayı Allah'ın Resulü'nün ismi anıldığı zaman değerli kardeşleri mutlaka Salavat-ı şerife getiriniz. Evet. Evinde oturduk. Dedim ki diyor ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen hakkında böyle konuştular. Bunu dediler. Şöyle dedi. Kulaklarım hatta pamuktu kadın pamuk da kal diyorum dedim diyor. Peki. Ne ya ne arz ediyorsun? Bana bir şeyler arz et dedim diyor. Bana diyor kulhullahü ehad okudu. Kul auzu birabbin nas okudu. Kul auzu birabbin nasi okudu diyor. Sesi ve sedası hal ve hareketler okudu çok hoşuma gitti diyor. Ya Muhammed dedim diyor. Bana arz ettiğini arz et dedim diyor. Sana İslamiyet'i arz ediyorum. Ey tufeil diyor. Hele deyince gönlüm açıldı. kelime şahadeti. o Resul-i Şahanefendi'nin cemalına bakaraktan keleme-i şehadeti getirdim diyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü onun huzurunda getirdim diyor. allah Resul huzurunda diyor. Bir müddet kaldım diyor. İslamiyet'ten çok şeyler öğrendim diyor. Resul-i yanında kaldım Sohbetinde bulundum Cemalını gördüm Meclisinde her gün bulundum Çok şeyler öğrendim diyor Zaman geldi Memleketime döneceğim Dedim ki diyor Ey Allah'ın Resulü Ben memleketimde saygılı bir insanım Liderim Büyük de şairim ben Şiiri güzel bilirim Sen bana bir alamet öğret de Bir alamet ver de Allah bana bir alamet versin de İslamiyet'i davet ederken O alamet bana yardımcı olsun dedim diyor Elini kaldırdı, Allahu Resulü, Allahum ati litta ltufeyle aye, ey benim Allahım, sen bir alamet ver dedi diyor, bir dua etti diyor. Bu daya aldım, yola çıktım, gidiyorum memleketime, yaklaştım dağlardan enerken diyor, baktım ki arnımın ortasında bir nur meydana geldi diyor. Nereye geçsem nur, nur meydana geldi diyor. Şimdi aklıma geldi. Ya bunlar diyecek ki işte sen Müslüman oldun, bak delirdin mi falan ardında bir şey var diye beni tühmetle bırakacaklar diyor. Dedim ki diyor ey benim Allah'ım duaları müstecap eden sensin. Benim bu alametimi başka tarafta ver de benim kavmim bu alameti burada görmesin dedim diyor. Ele deyince duamı Rabbim kabul etti diyor. Elimde kamçı vardı diyor kamçı. Ata vurulan kamçı vardır, bilirsiniz. O kamçı'nın tuttuğum yerde diyor bir kandil, bir nur meydana geldi diyor. Onu tuttuğum zaman biz sanki bir nur elimde dolaşıyor diyor. Bu halde diyor kavmime vardım diyor, evime vardım, babamın yanına vardım, babamın ben bir görünce babam bana hürme sayı gösterince dedim ki diyor baba benden uzak ol. Ben Muhammed'in dinine girdim. Aramızda din aydır oldu. Benden uzak ol deyince dedik diyor evladım. Senin dinin benim dinimdir. Niye şaşırıyorsun? Asla ben senden vazgeçecek değilim dedi diyor. O zaman baba dedim diyor kalk güzel bir yıkan, abdest al, huzuruma gel. Dedim diyor babam yetti yıkandı huzuruma geldi. İslamiyeti ona arz edince diyor tereddütせず diyor Müslüman oldu diyor. Tereddüt etmeden Müslüman oldu diyor benim babam. Evime geldim diyor. Hanımım yanıma geldi. Hanıma dedim ki diyor hanım benden uzak ol. Ben Müslüman oldum, aramız ayrıldı dedim diyor, dedi ki diyor niye hayret içerisindesin, senin dinin benim dinimdir. O zaman git zişira, bunların putları vardı, putların ağacın, daşın başında yandan da su akıyordu. Git o zişira'nın suyundan abdest al, yıkan gel, ondan sonra sana söyleyeceğimi söyleyeyim dedim diyor. Gitti hanımım orada abdest aldı, temizlendi geldi. İslamiyet'i arz edince o da tereddütsüz İslamiyet'i kabul etti diyor. Ben çok sevinçle cinslerine kaldım diyor. Çok sevindim diyor. Dünyalar benim oldu diyor. Bana en yakın olan babam Müslüman oldu diyor. Hayatımın her dalından anlayan hanımım Müslüman oldu diyor. Mesut ve bahtiyar oldum diyor. Dilim döndüğü kadar İslamiyet'i yaymaya çalıştım diyor. Her tarafa gittim diyor. Döviz kapilesinin herkesinin kapısını çaldım diyor. Sadece... Ebu Hüreyre Müslüman oldu diyor. Başka kimse Müslüman olmadı diyor. Bir müddet sonra Ebu Hüreyre'yi aldım. Allah'ın Resulü'nün huzuruna geldim. Mekke'yi mükerremeye geldim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizleri saygı ve hürmetle karşıladı. Ey tufeyl ne yaptın deyince ya Allah'ın Resulü düğüs kabilesinin kalpleri karalmış. Gözleri hakkı görmüyor. Davet ettim. Ama sadece Ha, görmüş oldun Ebu Hüreyle Müslüman oldu deyince diyor Allah'ın Resulü kalktı Kıbreya döndü ve dua etti Allah'u Mehdi desen Allah'u Mehdi devsen Allah'u Mehdiövsen devsen. üç defa dua edince Abdurrahman Ebu Hureyre dedi ki diyor dedi ki kendisi ifade ediyor sandım ki Kıblaya dönünce benim kavminin helaki için dua edecek o Allah'ın resulü ama ele yapmadı hidayeti için dua etti diyor Ondan sonra ben döndüm diyor. Ebu ile beraber kavmimize tekrar geri döndük. Geldikten sonra davete ettim. İslamiyeti 80 kişi Müslüman oldu diyor. 80 kişiyle Allah'ın Resulü'nün huzuruna geldik. O sırada Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nereye gitmişti? Medine-i Münevvere'ye gitmişti. Medine-i Münevvere'ye gittik diyor. Allah'ın Resulü bu 80 kişiyle yanına vardığını görünce çok sevindi diyor. Dünyalar onun olur, olur diyor. Handek Savaşı, ondan sonra Hayber Savaşı o zaman olduydu diyor. Allah'ın Resulü diyor bize Hayber'in ganimiyetinden de verdiler diyor. <gülüyor> Hayber'in ganimiyetinden de bize verdi diyor. resul Efendimizde kaldık bir müddet. 80 kişi misafir olduk. Ey Allah'ın Resulü herhangi savaş olacak olursa mutlaka sen bizleri o savaşın sağ tarafına koyacaksın. Cihadımız Allah için olacak dedik diyor. Resulü Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müsaade aldım diyor. Zülküfe'nin isminde bir put vardı diyor. Dedim ki ey Allah'ın Resulü bana müsaade et de tühame de gideyim o putu kırayım dedim diyor. Allah'ın Resulü bana müsaade etti diyor. Zülküfe'nin putun yanına gittim diyor. Orada kalan kabileden bazıları yine Müslüman olmamıştı diyor. Onu kıracağımı hissedince herkes toplandı. Dediler ki Zülkü feyn şu anda tüfeği yok edecek, helak edecek, yerde süründürecek dediler diyor. inançları buydu diyor. Dikkat ediyor musunuz kardeşlerim? İnsanlar akıllı kişiler ama cansız şeylerden medet umuyorlar. Demek ki hidayet, hidayet kişilerin aklıyla meydana gelmiyor. Mutlaka aklı yöneldirecek bir Allah korkusu olması lazım. Ebu Cehil çok akıllıydı. Süf, Süfyan çok akıllıydı Müslüman oldu sonunda Dikkat ederseniz onlar çok akıllıydı Kureş kabilesini yönelten insanlardı bunlar Ama hakikat tabi olmamışlardı İnatlık onları Küfre sevk ediyordu Şirke sevk ediyordu Putlara sevk ediyordu Hakları uzaklaştırıyordu Akılları yeterli değildi Aklı yöneltici Allah korkusu olması lazım ki Bu akıl o zaman sana yardımcı olsun Nişan içi akıllı insanlar var ki Asrımızda dahi görüyorsunuz Küfürle haykırıyor Peygamber olmuş. Üstüne üstünlük yok ama kendisi küfür içerisinde hala devam eden insanları görürüz. Ondan dolayı Allah'ın Resulü, Allah'ın Resulü ey benim Allah'ım, bana menfaat verici ilim nasibeyle, senden korkan kalp nasibeyle, duamı müstecabeyle diye dua ederdi Allah'ın Resulü. Evet dedi. Zedzen feyni yık dedi. Ey Tüfeil gittim, Yıkacağım. Herkes başıma toplandı. Benim çarpacağı, çarpılacağımı umuyorlar dedi. Kafasını kırdım, yok ettim diyor. Ondan sonra düğüs kapilesinde hiç kimse kalmadı. Hepisi Müslüman oldu diyor. Hepisi Müslüman oldu diyor. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldik. Resulü Zişan Efendimiz ahirete intikal edince Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın sağ kolu olduk diyor sağ kol olduk diyor. O zaman bir tane kişi çıktı diyor. Müseylüme El Kezzab peygamberlik iddia etti. Harbur Rit'te. Hak'tan dönüş savaşları başladı diyor. Hak'tan dönüş savaşları başladı diyor. O sırada diyor, o sırada diyor, ben diyor benim döz kabilesiyle beraber Ebubekir radıyallahu anhu zamanında zamanında Yemame savaşı meydana geldi. Müseylüme bin Kezzab Yemameliydi. Oraya giderken diyor ben bir rüya gördüm diyor. Rüyada baktım ki diyor. Başım saçı kesilmiş. Ağzımdan bir kuş çıkıyor, kuş çıkıyor. Bir tane kadın iç dünyasını almış. Beni içine alıyor. Böyle bir rüya gördüm diyor. Böyle bir rüya gördüm. Yemame savaşına giderken diyor. Ertesi gün uyandım diyor. Sahabeleri topladım. Dedim ey ashablarım. Ey arkadaşlarım. Ey Allah dostları, ben bir rüya gördüm. Gördüm ki başım saçı kesiliyor. Benim içimden bir kuş çıkıyor. Bir tane kadın beni iç dünyasını alıyor, karnına alıyor. Bunu tabir ediniz dedim diyor. Kimse tabir etmeyince ben tamam tabir edeyim dedi. Anladım dedim diyor rüyanın ne olduğunu. Ben bu savaşta şehit olacağım. Kuş benim ruhum. Kuş benim ruhum. Kab de Kabirde beni kadın beni işine alıyor başım kesildi başım kesilerek de şehit olacağım dedim diyor Oğlum beni çağırıyordu oğlum da benden sonra şehit olacak dedi diyor ve savaşa daldık diyor Yemame Savaşı'na daldık diyor büyük mücadele verdik diyor o büyük mücadelede büyük mücadelede o Tufeil hazretlerinin büyük sahabenin şehit oluyor oğlunun da sağ kolu kolugid kesiliyor sağ kolu kesiliyor oğlunun da ondan sonra halife Ömer bin Hattab zamanında sofraya davet ediyor yemek azimesi veriyor Hazreti Ömer radıyallahu anh'u o sırada Umeyr şeyin oğlu Tufeyl'in oğlu o da bulunuyor o da bulunuyor o da geliyor sofraya ama sofradan biraz uzak duruyor uzak duruyor Hazreti Ömer bunu çağırıyor Ey Umayir diyor, Amır diyor, niçin uzak duruyorsun diyor, niçin kendisini cemaate vermiyorsun diyor, niçin sofraya yaklaşmadın diyor, acaba kesiler elinden mi korkuyorsun diyor, utanıyorsun diyor, elin kopmuş savaşta ondan mı utanıyorsun? Ey Amır deyince, evet ya Umar ben ondan utanıyorum diyor, ey Omar bak diyor, Amr diyor, bak diyor, şu cemaatin içerisinde senden başa kimsesi yok. Bir kısmı cennette olsun, bir kısmı da dünyada olsun. Senin azanın bir kısmı cennette, sen de buradasın diyor, sana ne müjdeler diyor. Sana müjdeler olsun. Ey Amr niçin utanıyorsun diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anhu o kişiyi bu şekilde teselli ediyor. Daha sonra Yermük Savaşı meydana geliyor. Yermük Savaşı'nda da, Yermük Savaşı'nda da Hazreti Amr şehit düşüyor. Ve böylelikle de Tüfe'yi hazretlerinin, o büyük sahabenin görmüş olduğu o büyük rüya meydana geliyor. Kendisi Yemame Savaşı'nda şehit oluyor ve Yermuk Savaşı'nda da oğlu Amr şehit oluyor. İşte değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim sahabelerin, sahabelerin bütün adımları, her konuştukları, her hareketleri, her şeyleri ibret bizim için. Her şeyleri bizler için ibrettir. Onlar da dokuz aylıktı, bizler de dokuz aylığız. Onlar ne yaptılar? Bizler de bu bolluk içerisinde, bu nimetler içerisinde, bu varlık içerisinde nefsi muhasebe yapalım. Ne yapıyoruz? İslam için neler yaptık? Neler yapmamız gerekiyor? Bir heyecan, bir gayret içerisinde olmamız lazım. Bundan dolayı da sahabeleri ne kadar sever, onlara aşık olacak olursak, o kadar onları sever. Onların yolunda yürür. Hiç değilse, hiç değilse onların yaptığının bir parçasını yaparsak ahiret intikal ettiğimizde Rabbimizin huzuruna çıktığımızda ey bizim Allah'ımız bunu yapabildik diyebiliriz. Bu kervan mutlaka İslam meşalesi mutlaka dünyaya yayılacaktır. Güneşin ışınına kimse engel olamadığı gibi güneşin ışığı gibidir İslam. Unutun zaten bir tanesi de diyor? İslam dini yerden çıkan patlayan bir su gibidir. Burayı kapatırsın oradan patlar. Orayı kapatırsın oradan kaplar. Orayı kapatırsın oradan patlar diye buyuruyor. Buna kimse engel olamayacak. Bu kervan mutlaka yürüyecektir. Ama şu kervanda bizim de nasibimiz olsun. Biz de bir şeyler alalım. Bizim de dilimiz olsun. Bizim de bu çorbada hiç değilse ufak bir kaşık biberimiz olsun. Veya tuzumuz olsun. Ha bundan dolayı değerli kardeşlerim Allah'ın Resulü'nün sahabeleri Allah'ın Resulü'nün cemalını gören o sahabeler, o mecliste bulunan sahabeler, o mecliste bulunan sahabeler, mallarıyla, canlarıyla, her şeyleriyle, her şeyleri esirgemeden, esirgemeden, <gülüyor> dünyada bu şekilde hayatlarını bahtiyar ederekten Rabbil Alemin huzuruna, büyük bir inançla, büyük bir amelle, büyük bir sevgiyle, hatta işlerinde cennette müjdelenen sahabeler, olaraktan intikal etmişlerdir. Allah bizleri onların yolundan ayırmasın. Evet. Onların ameli gibi amel yapmayı nasip eylesin. Evet. Onları hakkıyla sevmek, hakkıyla yollarında yürüyen kullardan eylesin. Evet. Ve ahiru davanı enil Rabbi lillahi rabbil alemin. ve sallallahu ala seyyine muhammed ve ala ala, ala seyyine muhammed. Millet olun. Allah'a Hocam Allah razı bir şey sorabilir miyim? Buyur. O sahabe öde geldiğinde hem kurtları ziyaret edecek hem tavaf edeceğim yani bu. O zaman ikisi de beraber miydi bu? Tabii bunlar hem Beytullah biliyorsunuz ta İbrahim Aleyhisselam'ın zamanından tavaf ediliyor. Tavaf ediliyor. İslam dini gelmezden önce de önceki dinler geçerliydi zaten. Onların zamanında Hazreti İbrahim Aleyhisselam Beytullah'a davet etti. duyur Sen davet et duyurmak benden mi de Allah. O zamandan beri işte Beytullah var idi tavaf ediyorlardı. Onların tavafları ağlama, sızlama böyle il tavaf ederken. O şekildeydi. 65 tane 365 tane Betullah'ın etrafında kut var idi Mekke'de edildiğinde. Kutlar şey da He, tabii tabii. tabii.